777. Konu: Abdücebar bin Harisin Dünya Menfati yerine Ahiret sevabı istemesi. Abdücebar bin Haris bin Malik el Menari şöyle anlatıyor: Memleketim olan Serah'tan kalkarak Hazreti Peygamber'i ziyarete gittim. Yanına girdiğimde onu Arapların o zamanki selamı olan Sabah el Hayır sözüyle selamladım. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Allah Teala, Muhammed'e ve onun ümmetine, es ı Aleyküm, şeklinde selamlaşmalarını emretmiştir, buyurdular. O zaman, Esselam-ı Aleyke Ya Rasulallah, Ey Allah'ın Rasulü, Selam senin üzerine olsun, dedim. O da karşılık olarak, Ve Aleykesselam, Selam senin de üzerine olsun, dediler. Sonra da bana, Senin ismin nedir, diye sordular. Cebbar bin Haris, dedim. Hayır sen Abdülcebbar bin Harissin, buyurdular.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 Bir gün bana verdikleri atın kişnemesinin duyulmadığını fark eden Hazreti Peygamber bana ''Menari'nin atının kişnemesini niçin işitmiyorum?'' diye sordular. Ben de ''Ey Allah'ın Rasulü, kulağıma geldiğine göre sen onun kişnemesinden rahatsız oluyormuşsun, bunu öğrendiğimde yumurtalıklarını çıkararak onu ilk diş ettim'' dedim. Bu hadise üzerine Hazreti Peygamber atların ilk diş edilmesini yasakladı.